Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah, ve Hayatın günlük akışında ve daha genel anlamda, kainatın oluşumu kanununda denge unsuru, zıtlar olayı vardır. Her şey zıttıyla ile tanınır, sözü. Buna şahillik ediyor. Zıtlar ortaya konmadıkça, aralarındaki farkın berraklaşması, mümkün olmayabiliyor. Öyleyse zıtlar ortaya konmalı ki, nur ve Zülmet karanlık ve aydınlık, tevhid ve şirk, İslam ve cahiliyenin eşkali belli olsun. Farkları ortaya konmuş olsun. Bir belirsizlik ortamında, oğlunun oynayacağı rol, çocukların körebi oyunundan farksız olmayacaktır. Böylece eşya ya da insanlar, insanı ilgilendiren tüm objeler, sağlıklı bir şekilde algılanamayacak ve değerler arasındaki fark, ayırt edilemeyecektir. Açlık ve tokluğun, görmekle körlüğün, yürümekle engelliliğin farklılığı nasıl ayırt edilebilir? İnsanın hayat serüveni içerisinde beşer kabuğunu kırıp, insan olarak filizlenip boy atması gerekir ki, insanlığı ehl-i hikmet ağacının meyvelerinden faydalandırsın. Onun için, beşeri varlığın, insani varlığa mutlak inkilabı, insanın düşünce yapısında sahih bir akidenin, doğru bir inancın, altyapı olarak oluşumuna bağlı olsun. Çünkü İslam'ın haysiyet ve şerefini yaşatmak, Müslüman bir şahsiyeti ortaya koymakla sağlanabilir. Bununla da iş bitmiş olmaz elbet. Müslüman şahsiyetin oluşumunu fesada uğratacak, yaratılışa ve fıtratullaha müdahale eden tüm yaklaşım ve etkileri silmekle, bu şahsiyeti korumuş olacaktır kişi. Bu sebepten dolayı İslam'ın inkişaf ettiği dönemi anlayabilmek, oradaki peygamberin nübüvetiyle çelişen batıla karşı ortaya konulan vahyin delillerini tartabilmek doğru bir itikat ve sağlam bir İslam anlayışı için çok önemlidir. Zamanımızda ahir zaman sahabesi olabilmeyi arzu edebilmek için Sahabelerin sahabe oluşundaki temel ayrıcalıkları iyi analiz etmek gerekmez mi? Cahileyi tanımak o yüzden önemlidir. İslam ilk defa Mekke'de muhalifleriyle mücadele vermiş ve ilk bağlıları da orada dinin tebliğinde yerlerini almışlardı. Kur'an-ı Kerim Mekke halkının sosyal, siyasal ve akide boyutlu etkinliklerini ele alırken, ayrıntılardan uzak genel bir tavır ortaya koyuyordu. Olayı zaman ve mekan kayıtlarının dışında değerlendiriyordu. Kur'an, şirk ve tevhid ehlinin inanç hayatlarını anlatırken, universal bir dil kullanıyor. Yani uluslararası evrensel bir dil kullanarak aktarıyor ve tarih boyunca yaşamış toplum kesitlerinden de örnekler veriyordu. İşte İslam, şirkin hakim olduğu bir topluma geldi. Ve öncelikle insanların cahili inançlarını tasih ile işe başladı. Batıl olan inanışı, sahih olan inanışa, sakkın ve yanlış olan inanç sistemini, Adem aleyhisselamla başlayan ve Muhammed aleyhisselamla kemal tamamlanacak olan, İslam ile düzeltmeye çalışıyordu. Mekke'de inen Mekki diye tabir ettiğimiz ayetlerin muhtevasını incelediğimizde göreceğiz ki akide konusu yani inanç konusu yani iman tertemiz, hanif kılınmış, berraklaştırılmış bir iman konusu ilk sırayı alır. Mekke'de inen surelere Mekki sure deriz malumu aliniz. Mekki sure ve ayetlerin ana hedef ve konusu sağlam bir inanç manzumesi kurmaya yöneliktir hep. Böyle bir toplumda kendisine risalet görevi yüklenen, peygamberlik görevi verilen Allah Resulü Hz. Muhammedimiz aleyhissalatu vesselamı önce insanların zihinlerinden cahili düşünceleri silmek için tebliğ vazifesini yürüttüğünü yürütmek durumunda kaldığını görüyoruz. Zira cahili yapılanmalardan zihinler ve kafalar kurtarılmadığı sürece sahih bir akidenin altyapı olarak oluşması mümkün değildir. Yani la ilahe demeden illallahı inşa etmek mümkün değildir. Kur'an'da diğer peygamberlerin de örneklerini verdiğimiz zaman genelde kavimlerin taptıkları putlara vesair inançlara ve ilahlara karşı İlk başta onların, kişilerin beşiri algılarıyla inşa edilmiş birer tahta parçası olduğu inanışı aktarılıyor, sonra tevhidin hakikati sunuluyordu. Hz. İbrahim aleyhisselamın putların hepsini yıktıktan ve sonra bir tanesini bırakıp düşünmelerini sağlamya aruz etmesindeki hikmet gibi. Aziz dostlar, cahileyi tanımak neden önemlidir sorusunun cevabı, Birçok bakış açısına göre değişmekle birlikte cahiliyeyi anlamanın hakikati kavrama anlamında önemli bir referans olmasını öncelememiz gerekiyor. Çünkü cahiliye sadece insanlık tarihinin yaşanan vahşi bir kesiti değil. Bu dönem eğer göz ardı edilecek olursa İslam öncesi o, o karanlık çağ yeniden yaşanabilir. Ve insanlık için bir felaket olabilir. Ayrıca cahiliyeyi tanımadan İslam'ın kıymetini bilmek zordur. Bunun için Hz. Ömer radiyallahu an İslam'da cahiliyeyi bilmeyenler türeyince İslam'ın düğümleri teker teker çözülür demiştir. Hiç şüphesiz toplumların bünyesinde meydana gelen değişmelerden, kültürel yapıda da bir takım değişmeler nasibini alır. O kadar ki, kimi kelimelerin bile muhtevalarına yeni anlamlar girerken, bazıları da o dönemdeki özlerinde bulunan anlamları dışına kalır. Böylece kelime ve kavramlara farklı anlamlar yüklenmiş olur. İşte bundan dolayı, cahiliye kelimesini de doğru anlamak icap ediyor. Mesela Ebûl bekkaya göre cehil kelimesi üç anlama gelir. 1- Tamamen batıl olan cehil hali ki özrü hiçbir şekilde düzelmeye müsait değildir. Allah'ın sıfatları ve hükümleri hakkındaki kişinin cehli gibi. İkincisi, kitap ve sünnetin dışına çıkmak şeklindeki azgınların cehli. Üçüncüsü, şüphe ile meydana gelen cehil ki, kabir azabı, şefaat gibi haberlerde şüphe hali, der. Ragıbel İsfahani de Mifradat adlı eserinde cehil kelimesini şöyle açıklar. Birincisi, resmi bilgiden yoksun olmaktır. Asıl olan da bu anlamdadır. İkincisi, bir şeyin olduğu halin tersi olduğuna inanmaktır. Üçüncüsü ise, bir şeyin hakkın zıttına yapılmasıdır. İster doğru olarak inanılsın, ister bozuk olarak. De ki, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Bakara 67. ayette, Hz. Musa'nın duasıdır. Değil mi bu? Kur'an-ı Kerim'de cahil sözcü, çok kez zem, kötüleme için kullanılmakla birlikte bazen de kötüleme bulunmaz. Nitekim Allah subhanahu ve teala Bakara suresi 270. Ayet, 170, 273. ayette şöyle buyurur. Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara hayalarından, edeplerinden utanç duygularından dolayı kendilerini tanımayanların zengin saydıkları yoksullara verin. Onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan yüzsüzlük ederek bir şey istemezler. Sarf ettiğiniz iyi bir şeyi şüphesiz Allah bilir. Ahmed Emin'e göre cahiliyet, ilmin tersi olan cehil kelimesinden değil de, ahmaklık, dargınlık ve hamiyetsizlik manasına gelen cehildendir. Hazreti Ayşe'ye iftira ve buhtan olan İfk hadisindeki hadis-i şerifte onu hamiyet ve dargınlık cehalete sevk etmiştir denilmesi bu kelimenin ilmin zıttından hamiyetsizlik kendini beğenme ve iftar etme anlamlarında kullanıldığını da karşımıza çıkarıyor. Cahiliye kelimesini genel hatlarıyla incelediğimiz zaman menfi anlamda dini bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü o inkar edencilerin küfrünün temelidir gerçekten gururlu, bağımsızlık ruhu, insani olsun, ilahi olsun, hiçbir otoritenin önünde eğilmeyi kabul etmeyen bu şerefli şiddet duygusudur ki, kafirleri yeni dine karşı bu kadar sert bir muhalefete etmiştir. Ayrıca müşrik Arap toplumunda şiddetli kavgaların meydana gelmesindeki en büyük saik de bu kendini büyük görme ruhudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a isyan eden kimselerin hepsi cahil, fiilleri de cehalet, cahillik olarak isimlendirilir. Fertlerin cahil olarak nitelendirilmesiyle alakalı misal, Yusuf suresi 33. ayette, Yusuf aleyhisselam, Rabbim, hapis benim için bunların istediklerini yapmaktan daha iyidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum demişti. Yine Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun tevhid ehlinden olması ve inananların safına katılma arzusunda ısrarlı davranmasından dolayı uyarıldığı bir ayette de şöyle geçer Hud Suresi 46. ayette. Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz çünkü kötü bir iş işlemiştir. Öyleyse, bilmediğin bir şeyi benden isteme. İşte sana öğüt, cahillerden olma. Böylece ayette geçen salih olmayan amel tabiri, inkarcı oğlunun Allah'ın emri karşısında takındığı isyankar tavır olarak nitelentiriliyor. Bu amel, cahil insanların tavrıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette iman ehlinin Allah'ın emri karşısında, itaatlerin salih amel olarak açıklanması, inkar ve iman arasındaki bariz farkı belirtmesi açısından dikkat çekici. İsyan, bir üst makama veya güce karşı çıkmak, onun otoritesini reddetmek için sarf edilen söz ve amel diye tarif edilir genel anlamda. Mesela, efendi kölesini azarlayacağı zaman, ''Ey cahil, niçin böyle yaptın?'' der cahil isminin izafe ediliş sebebi efendisine isyandan dolayıdır. Cahil olan kimseler lav konuşur. Yani lav, İbn Abbas'a göre eza, batıl mücahide göre şatamadır. Müminler ise boş ve yalan söz yerine güzel bir söz söylerler. Amellerin cehalet olarak nitelendirilmesini örnek olaraksa, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tabarik hava cahil fert ve toplumların amellerini cehalet olarak isimlendirir. Kur'an-ı Kerim'e göre fuhşiyat ve livata yapmak cahil kavimlerin amelidir. Nemil suresi 54-55'te öyle buyurur. İnsanlarla alay etmek cehalet alametidir. Bakara 76. ayette öyle buyurur. Yine boş sözlerle meşgul olmak... Kasas suresi 55. ayete göre, yine Rahman'ın vakar içerisinde bulunan kullarına takılmak, cahillik işi olarak, Furkan 63. ayette, kadın fitnesine ve zinaya düşmek suretiyle, şehvet ve hissiyata mağlup olmak, Yusuf suresi 33. ayette ve, kadınların vakarlı bir şekilde evlerinde oturmayıp, açılıp saçılarak sokağa dökülmeleri, Cahiliye yaşantısının bir özentisi olarak Azap suresi 33. ayette tanımlanır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Cahiliyenin belirlenmesinin yegane ölçüsü, Allah'ın hükümlerine karşı takınılan olumlu ve olumsuz tavırlardır. Cahiliye kavramının konunun değişik ile eline ele alınması ile daha iyi anlaşılacağı büyük ihtimal netleşecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam dinini halka bildirme ve yayma vazifesiyle görevlendirilmesinden önceki zamanda yaşayan Arapların durumunu ifade eden cahiliye çağı hakkında üç meşhur gürüş var. Müfessir ve tarihçiler cahiliyetül ula kavramının yorumunda ihtilaf etmişler. Bu kavram Resulullah Aleyhisselam'ın hanımların ailevi muaşeret ve sosyal hayat içerisinde nasıl bir konumda bulunmaları gerektiğini izah eden, evlerinizde oturun, eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın ayetinde geçer. Buradaki cahiliyetul ula deyiminin sadece Hazreti Nuh zamanını kapsadığını zikreden, Razi'nin bu görüşüne İbni Cerir'de katılmakla birlikte, bu kavramın zamanlama açısından kendi içinde üç ayrı, görüş ve üç ayrı yorumunun var olduğunu söyler. Birinci görüş Hz. İsa ile Hz. Muhammed aleyhisselam arasında geçen fetret zamanı, ikinci görüş Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında geçen zaman dilimidir. İbni i hakimin babasından rivayet ettiğine göre, bu iki peygamber, Hz. Adem aleyhisselam ve Hz. Nuh aleyhisselam arasında 800 senelik bir müddet var ve o dönemde yaşayanların Kadınları, erkeklerinden çirkin ve erkekleri ise kadınlarından güzel. Bunlardan bir kadın bir erkeğe nefsini az, arz etmesinden dolayı Azap Suresi'nin 33. ayeti nazil olmuştur diyor. Üçüncü görüşe göre, gelince tevil ehlinden bazıları da cahiliyetülûlâdan maksadın Hz. Nuh ile İdris arasında geçen zamana denildiğini anlatıyor. İkinci cahiliye olarak da bu görüşün sahipleri cahiliye çağını farklı iki şekilde yani ilk ve son cahiliye diye yorumlayan kimseler. Fahrettin Razi bu konuda şöyle bir mantık yürütüyor. Madem ki ilk cahiliye olduğuna göre bu son cahiliyeyi de gerektirir. Cahiliyetül uhra Nuh peygamberden sonraki dönemdir diyor. i̇bn Cerir Taberi'ye göre cahiliyetül uhra, Hz. İsa ile Hz. Muhammed Aleyhisselam arasındaki geçen suredir. Bir gün Ashab-ı Kiram'dan Ebu Zer el-Gıffari ile Bilal bin Rabbah el-Habeşi arasında bir tartışma çıkar sevgili dostlar. Hazreti Ebu Zer radıyallahu an, Hz. Bilal'e söz arasında bir anlık heyecan içerisinde gayri ihtiyarı olarak, kara kadının oğlu, diye hitap eder. Kara kadının oğlu, hani siyahi olduğu için, annesinin renginden dolayı, ayıplandığından dolayı da, Hazreti Bilal radıyallahu anı, Ebu Zer radıyallahu anı, Resulullah'a gidip şikayet eder. Allah Resulü aleyhisselam da, bunun üzerine Ebu Zer'e, şöyle bir e, ultimatomda bulunur. Muhakkak ki sen de, Cahiliyeden bir şeyler kalmış. Resulullah Aleyhisselam'ın bu ikazından sonra Hazreti Ebu Zer yüzünü yere koyup Bilal radıyallahu anh ayağıyla yüzüme basıp geçmedikçe yüzümü yerden kaldırmayacağım diyerek özür dilemiş. Burada açıkça görüldüğü gibi yapılan menfi bir davranış cahiliye ahlakından bir ahlak olarak tanımlanıyor, kınanıyor. Allah Resulü Aleyhisselam, İslam'ın ruhuna aykırı düşecek tüm davranış biçimlerinden eshabını ve böylece onların özelinde bizi de yani tüm ümmetini de şiddetle sakındırmış cahiliyenin inanç ve kültür etkinliklerinden etkilenmemeleri için adeta onların üzerine bir ebeveyn gibi, bir baba gibi titremiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm de geçtiği üzere bir keresine şöyle buyurmuştu. Üç şey vardır ki cahiliye ehlinin amellerindendir. Bunlar insanların neseplere tan etmesi, yıldızlardan yağmur istemesi ve ağıttır buyurmuştur. İslam gelişiyle cahiliye ahlakının iğrenç kalıntılarını İslam ahlakına yerleştirerek ilika etmiştir. Elbette ki bu iş bir eğitim meselesi, gerçek manada bir İslami eğitim verilmediği takdirde hakla batılın birbirine karışması kırılmaz olacak. Öyleyse sahih bir İslami yapı kazandırılmadığı müddetçe cahiliyenin kendisini göstermesi uzak bir ihtimal değil. Kaldı ki cahiliye fetret dönemine belirli bir zamana mahsus değil, o bir durum ve bir vaziyet. Bu durum dün mevcut olduğu gibi bugün de yarın da olabilir. Cahiliyeyi dar bir zaman ve mevkana oturtmak yanlış sonuçlara kapı aralayabilir. Bu bağlamda cahiliye Allah tabareka ve teala ta hazretlerinin irade ve hidayetinden uzak, İslam'la net bağlantı kurulamayan fetret dönemi İslamiyet'in doğuşundan az önceki çağ biliyorsunuz. Efendimizin tebliğinden önceki döneme kadar geçen ikinci dahil cahiliye dönemi ve birinci cahiliye dönemi bu kavramları da karşımıza bir şekilde çıkı veriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi hani yine tekrarlayacak olursak İslam'da cahiliyeyi bilmeyenler türeyince İslam'ın düğümleri teker teker çözüyor. Hatta bazı zamanlar eş dost akraba içerisinde bazı örf ve adetlerle karşılaşıyorsunuz. Halbuki onlar cahiliğinin adetleri yani Mekke'deki müşriklerin ve çevrede bulunan küfrün alametleri ama bugün hala karşımıza çıkıyor. İşte baykuşun ötmesindeki uğursuzluk ya da sefer ayındaki uğursuzluk gibi halbuki hadiste çok net bir şekilde bunların cahilliği olduğunu İslam'da bunların olmadığını peygamber aleyhisselam buyuruyor ama çok ilginç peygamberin bu mübarek sözü rafa kalkıyor. Mekkeli müşriklerin ve o dönem çevrede bulunan küfrün cahiliye sözleri günümüze kadar ulaşabiliyor. Bu küfrün e, yaldızlarından kaynaklı ve cehil ehlinin cahiliyeyi bir anda nefislerine yakıştırmasından ötürü oluşan bir şey. Özellikle biliyorsunuz sosyal medya sabah gözümüzü açtığımız ilk andan yatakta uyku bizi sarıncaya kadar meşgul eden en büyük Okul vaziyetinde. Evet neden okul? O okuldan ya il i̇slami ve insani bir şeyler öğrenebilir kişi ya da batılca cahiliye şey öğrenebilir. Bazen bize de mesajlar geliyor. Avucuna melekler gül koysun, peygamberler yoluna çiçekler serpsin, niye peygamberler ya da melekler böyle bir hizmet görsünler diye sormak yerine altına da 10 kişiye paylaş, 30 kişiye gönder, zincir olsun 100 kişiyle paylaşırsan güzel haber alırsın, 3000 kişiyle gönderirsen böyle olur gibi ilginç batıl sözler paylaşabilir. Hatta Peygamber aleyhisselatü vesselam üzerinden kişiler ailevi ilişkilerini tanzim etmeye çalışıyorlar. Kadınlar Peygamber aleyhisselatü vesselama kim karısını üzerse cennette giremez gibi uyduruk sözler koyabiliyorlar. Ya da kadınlar aleyhine erkeğe isyan eden, erkeğin bir emrini iki eden, ...ya erken erkeğin ayağını yıkayıp sırtına masaj yapmayan kadın cehennemden kat beğensin gibi ilginç sözler ihtas edebiliyorlar. İşte bu cahiliyenin günümüzde gelen yansımaların en ağırlarından. Din ve vahiy çok net bir şekilde hak ve batılın ayrıldığı en büyük çizgide ortada apaçık ama cahiliyeyi bilmeden batıla insanlar çabucak düşebiliyor... 114 sure, 6236 ayetten oluşan 605 küsur sayfalık Kur'an-ı Kerim'in ilk vahyi oku olmasına rağmen onu okumamak, daha doğrusu anlamamak için 40 takla atan bir ümmet olunca bir buçuk milyara yakın, içindeki çok net ve berrak hakikatlerden mahrum kalınarak itikatta sapma, amellerde bidat ve hurafelere dalma, hatta İkinci bir pencere kişi kişi kendi yaptıklarına baksa güleceği birçok İslam dışı olduğunu idrak edebilecek hareketleri kavrayabilme özelliklerinden mahrum kalabiliyor. Sevgili dostlar çoğu zaman insanlar İslam'ı cahiliye cahiliyeyi de İslam sanabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi buna ışık tutuyor Tirmizi'de geçen. Her kim İslam cemaatinden bir karış ayrılacak olursa, Allah, onun boynundan iman ve İslam şerifini söker, alır. Cahiliyet davasında bulunan ve cahiliyeye davet eden kimseleri, cehennemde ayaklar altında süründürecektir, diyor. Adamın birisi, ey Allah'ın elçisi, namaz kılsa, oruç tutsa da mı, deyince buyurdu ki, evet. Namaz kılsa, oruç tutsa da, siz Müslümanlar, İslam'ı dava edinin ve sadece, ve sadece, ve sadece ona çağırın. Topluluk ismi olan cahiliye kelimesinin müfredi cahildir. Cahili, kelimenin nispet edilişinden anlaşıldığı gibi cahillik toplumuna mensup olan kişi anlamına gelir. Onun için cahiliye, ferdi ve içtimai cehaletin hüküm sürdüğü İslam öncesi döneme ad olmakla birlikte sadece İslam'ın doğuşundan önceki dönemi ifade etmez. Pozitif bir şeydir ve pozitif olarak İslami olana aykırıdır. Çünkü o Allah'ın uluhiyet ve kulluğundan çıkıp Allah'tan başkasına kulluktur denilir. Cahiliyenin genel bir Adlandırma olmasına Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalardan bazıları delil teşkil ediyor. Allah'a ve Resûllerine isyan eden toplumlar hep cahil toplumlar olarak suçlanır Kur'an diliyle. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye yaşantısını seçmiş toplumlardan kesikler sunulur. Onların İslam dışı uygunsuz davranışları ve tutumları yerilirken bu durum cahiliye diye vasıflandırılır. Kur'an'dan mesela şu misalleri biliyorsunuz. Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi gideceksiniz? Doğrusu siz cahil bir milletsiniz. Bu, Lut peygamberin kavminin Kur'an'daki vasıflandırılışına bir örnek. Neml suresi 55. ayet. Yine, biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Onlar putlara ibadet eden bir kavme uğradılar. Ey Musa! Taptıkları tanrılar gibi bize de tanrı yap dediler. Musa, doğrusu siz cahil bir milletsiniz. Bunlar yok olacaklar ve işledikleri boşa gidecektir, dedi. Araf 138 ve 139. ayette, Allah'ın itaat ve ibadete layık tek mabud olduğunu bilmeleri, cahillik olarak anlatılmaktadır. Ahkaf bölge halkına, Hazreti Hud aleyhisselam uyarıcı olarak gönderilmiş, kavmini Allah'ın gazabıyla uyardığı halde, kavmi onunla alay etmişti. Bunun üzerine Hud aleyhisselam, Ahkaf suresi 23. ayette, Sizin cahil bir millet, olduğunuzu görüyorum demişti. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öhüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an, Allah'ın hidayetini kabul etmeyen, hidayete karşılık sapıklığı satın alan toplumları cahiliye kapsamı içerisinde değerlendirir. Bakara 16. ayet gibi. Cahiliyenin ileri ve geri bir medeniyet seviyesiyle de bir ilgisi yoktur. Tarihte, o çağ toplumları arasında teknik ve kültürel açılardan ileri denilebilecek toplumlar vardı. Hatta bugünkü teknolojik imkanlarda bile henüz esrarları çözülememiş olan üstün medeniyetler vardı. Onların bu üstünlükleri cahiliye vasfıyla değerlendirilmesini engellemiyordu. Kur'an bu gerçeği şöyle anlatıyor mesela Rum Suresi 9-10. ayetlerde Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akibetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar ad Semut kavimleri kuvvetçe kendilerinden daha şiddetliydiler. Toprağa ekmişler, alt üst etmişler. Onu bunların Mekke müşriklerinin imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdir. Peygamberleri onlara nice açık deliller getirmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar bizzat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra kötülük eden o kavimlerin sonucu ateş oldu. Zira onlar Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı. Onları alaya alıyorlardı. Bu ayetlerde cahiliye lafız olarak geçmiyorsa da kötü amelleri işaret ediyor. Özellikle son ayet Mekki surelerden olan Rum suresinde geçmesi çok anlamlı. Allah subhanehu ve teala, Mekke müşriklerine kendilerinden önce yaşamış toplumları misal getiriyor. Kendisini Allah'a muhtaç görmeme, büyüklük taslama gibi batıl değer yargılarından sıyrılarak ilahi çağırıya kulak verip, daha önceki yanlışları tekrarlamamalarını istiyor. Burada anlaşılması gereken bir husus var. Sanılmasın ki cahiliye çağında yaşayan Araplar, bütün bir medeniyetten mahrumlardı. Hatta İslam öncesi Arap toplumu, çağdaşı olan o günün Bizans İmparatorluğu ve İran Sasani İmparatorluğu cahiliye toplumları, toplumlarından ileri derecede bir toplum yapısına sahipti kültürel yönüyle. Kültürel yönüyle de gelişmiş, yazılı ve sözlü edebiyatları da vardı. Cahillik manasına gelen bu cahiliye kelimesinin medeni seviyeyle pek alakası yoktur. Yani bu kelime eski Arap medeniyetlerin inkar için ortaya atılmış ve asırlardan beri o manaya kullanılmış bir kelime değildir. Cahiliye arz ettiğimiz gibi Allah'a rağmen bir hayatı kurmanın genel sıfatıdır. Müminler, yani elhamdülillah bizler her gün beş vakit namazda kırk defa Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Allah'a olan sözlerimizi yeniliyoruz, Allah'ın uluhiyetini bilmemek olan cahiliyeyi böylece reddetmiş oluyoruz. Dinler tarihi alanında yapılan son araştırmalar gösteriyor ki Aziz dinleyiciler dünyanın neresinde bir topluluk yaşamış mutlaka o toplumun kendisine umut bağladığı yüce bir varlığa inanma düşüncesi olmuş. Yani müteal bir varlık düşüncesi. Yeryüzünde nereye giderseniz gidiniz mabetsiz bir şehir bulabilirsiniz ama mabutsuz bir şehir Asla! İslam öncesi Hicaz bölgesinde yaşayan Arapların inanç hayatlarında da üstün bir ilah düşüncesinin varlığını görüyoruz. Bu müteal varlığın Allah olduğunu söylemelerine rağmen, Allah'tan başka ilahlara uluhiyet gücü vermelerinin de gerekçelerini şöyle açıklıyorlardı. Mesela İsra suresi 57. ayette ne diyorlardı? Rablerine daha yakın olmak için, vesile aramak olarak değerlendiriyorlar. Bu yüzden Mekkeli müşrikler Allah'ı inkar etmiyor, ona ortak koşuyorlardı. O yüzden onlara müşrik, şirk koşanlar, ortak koşanlar deniliyordu. Gerçekte müşriklerin Allah'a bir takım şüreka, ortak, emsal, endat, itikaz etmiş oldukları varlıklar, melekler, Meryem oğlu İsa, Üzeyr aleyhisselam, cin, şeytan, tavut, sanem gibi Allah'ın birer yarattıkları. Müşriklere niçin bu ortaklara tapıldığı, kendilerine uluhiyet gücü verildiği sorulunca, biz onlara tapmıyoruz ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlardı Zümer Suresi 3. ayette. Müşrik Arapların inanç hayatlarında çok tanrıcı bir anlayışın yanında günlük hayatta ihtiyaç hissettikleri, Darda kaldıkları zaman sığınma ihtiyacı duydukları monoteist bir özellik taşıyan pasif bir tanrı inancı da vardı. Kur'an müşriklerin ilah konusunda bu kararsız tutumlarını da mesela İsra suresi 67. ayette şöyle buyuruyor. Denizde boğulma korkusunun şiddeti size geldiği zaman Allah'tan başkasına taptığınız bütün putlar hatırınızdan kaybolur. Yalnız ona dua edersiniz. Fakat Allah sizi kurtarıp karaya çıkarınca da tevhid inancından yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankör bulunuyor. Yine Ankabut suresi 61. ayette ''Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi, ayı, buyruğu altına tutan kimdir?'' diye sorarsan, Şüphesiz Allah'tır derler. Öyleyse niçin aldanıp döndürülüyorlar? Denilir. Hicaz bölgesinde, müşriklerin hayatında Allah tasavvurunun çeşitli dinlerden, özellikle de Hristiyanlıktan kaldığını iddia eden bazı müsteşrikler de var. Unutulmaması gereken bir konu, müşrik Mekke toplumu içerisinde, çok tanrıcı olmaktan ziyade tevhidi düşünceyi taşıyan ve kendilerine Hanifler adı verilen vahid müminler de yaşıyordu. Kurs bin Sa'ide, Rahip Bahira gibi. Bunlardan olup tek anlamda Allah'a iman ediyorlar ve cahili toplumunun pisliklerinden kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Mesela Mekkeli müşriklerin ve o toplumdaki müşriklerin tahtadan, bakırdan ve gümüşten insan şeklinde oyularak yaptıkları ve kendilerini Allah'a yaklaştırması maksadıyla taptıkları puta sanem deniliyordu. Çoğunluğunda esnam. Kur'an-ı Kerim'de sanem beş defa geçiyor. Bu putlar heykel şeklinde olursa bunlara el-esnam deniyordu. Bunların belli birer şekilleri vardı ki adı geçen putları tavaf etmeye ed-davar adı verilirdi. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'den birkaç misal mesela Enam suresi 74. ayet. İbrahim babası Azer'e putları, Sanem tanrı olarak mı benimsiyorsunuz? Doğrusu ben seni ve milletini açık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Bazı İslam alimleri Sanem'i Allah'tan başka kendisine tapılan her şey olarak tanımlarlar ve Allah'ı almaktan alıkoyan meşguliyetlere de ''Sanem'' adını vermişlerdir. ''Sanem'''e tapmak, bütün putperest milletlerin temel karakteri olarak tebarüz eder. Hz. Musa Aleyhisselam'ın içinde yaşadığı toplum, Allah'ın kendilerini ilahi bir lütuf olarak denizden geçirip kurtardıktan sonra, ''Sanem'''e tapan bir millete rastladıklarında, biraz önce arz ettim Araf 138. ayetteki gibi, ''Ey Musa! Onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap dediler.'' Musa aleyhisselam, doğrusu siz bilgisiz, cahil bir milletsiniz buyurmuştu. Putlar bazen de temasil terimiyle de ifade edilir. Temasil, tavutun heykeli ve tasvirleriydi. Sanemler daha çok resimli ve nakışlı taşlardan oluşuyordu. Muhammed bin İshak'a göre, esnamın en büyüğü Kureyş'in sanemiydi. Ona Hubel denilirdi. Kabe'nin avlusunda zemzem kuyusunun hemen üzerinde bulunuyordu. Kabe'deki hediye ve eşyalar açıktan orada teşhir edilirdi. Mekke'de halkın tapındığı çok sayıda sanem bulunmakla birlikte bu sanemler civar kabilelerde de mevcuttu. Sabit bin Dahak radıyallahu andan rivayet olunduğuna göre, Asr-ı Saadet'te bir zat yelemlem yakınında bulunan Büvane denen yerde bir deve kurban ettiğini nezretti. Resulullah Aleyhisselam'a gelerek ben Bivane'de bir deve kurban etmeyi nezrettim yani adadım dedi. Allah Resulullah Aleyhisselam ise orada cahiliyet devrinden kalma kendisine tapınılan Sanem var mı dedi. Sahabi hayır yok dediler. Resulullah Aleyhisselam bu sözlerinde Sanem sözcüğünün geçmiş olması konuyla alakalı anlamamız gereken bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam Ankabut 25. ayette dünya hayatında Allah'ı bırakıp aranızda putları evsan muhabbet vesilesi kıldınız diye kavmini uyarıyordu. Bir gün Hristiyan olan Adıy bin Hakem, boynunda asılı altından yapılmış bir salip yani haç işaretiyle, Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna geldiğinde Resulullah Aleyhisselam ona boynundaki şu veseni at buyurarak hac işaretini vesen olarak nitelendiriyor. Kur'an'da gerek sanem ve gerekse evsan yani Allah'tan başka mağbud mertebesinde tapınılan bütün varlıklar için şöyle buyuruluyor Ahkaf Suresi 5. ayette. Allah'ı bırakıp da Kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim vardır? Çünkü yalvardıkları şeyler yalvarışlarından habersizdirler. Bu ayette Allah Subhanahu ve Taala işitmeyen ve görmeyen putlara çağırandan daha sapık ve daha cahil kim vardır? Bir zararı defedemeyen nasıl bir faydayı celbetsin? Bütün bu güçlerden yoksun olan bir varlık ''İnsanların çağrılarına da cevap vermekten aciz kalacaktır.'' Buyurarak, insanoğlunun sadece kendisine kulluk yapmasını ve böylece ebedi hürriyete kavuşmasını arz ediyordu. Müşrik Araplarda ağaca tapıma geleneği de yaygındı. Zira sanemler ağaçtan yapılıyordu. Onda uluhiyet gücünün varlığına inanma gibi güçlü bir eğilim de taşıyorlardı. El-Uzza putu bir hurma ağacıydı. Gatafanlılar ona taparlardı ve üzerine de bir ev yapmışlardı. Yine Araplar Necran'daki kutlu hurma ağacına taparlar ve ona yıldan yıla olan bir bayramda süslü elbiseler giydirirlerdi. Tarihte Rıdvan beyatı diye geçen olayla ilgili ilginç bir gelişme baş göstermişti. Tarık bin Abdurrahman anlatıyor, diyor ki, Hacca giderken bir yol bir yol uğrağında bir topluluğun namaz kıldıklarını gördüm. Burası ne mescididir diye sorunca, Resulullah aleyhisselamın Beyat-ı Rıdvan'ı aktettiği şecere mehcididir dediler. Zamanla Müslüman ahali bu, bu ağacın altını kutsal mekana çevirdiler. Müslüman halk arasında, Orada namaz kılmanın büyük sevabı nail olacağı düşüncesi yaygınlık kazanmaya başladı. Bununla da kalmayıp Hudeybiye ağacı bereket istenmek üzere hacılar tarafından da ziyaret edildi. İşte böyle kutsama imajı gelişip boy göstermeye başlayınca bu ağaç bizzat Hz. Ömer radıyallahu an tarafından halifeliği döneminde kestirildi. Çünkü o bu ağaca da ileride Lat ve Uzza'ya olduğu gibi tapılmasından korkuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu A'nın bu davranışı bir kötü bidat ve itikadi bozukluğun ortaya çıkmasını önlemek ve Allah Resulü'nün tebliğ ettiği İslam'ın temizliğine gölge düşürülmemek için peygamberi bir zihniyetin gereği olarak değerlendiriliyor. Siyer ve Megazi yazarların ifade ettiğine göre artık o mekanda böylece unutulmuş. Tabii şimdi özellikle Hudeybi umreleri meşhur biliyorsunuz. Ben de çok sık gidip geliyorum. Hudeybi umreleri meşhur ve orada o Şeceri Mescidinin olduğu yerde bir kalıntı var. Özellikle Hudeybi'ye gidip e, ikinci, üçüncü umreden yapmak isteyenler hem deve çiftliğinin olduğu yerden bir tarihi hatırayı görmek istiyorlar. Hem Hudeybi mescidinde hem çadırın kurulduğu Sanılan yerde hem de Şecere Meccidi Olunan yerde hem de Hudeybiye kuyusunun Olduğu yerde tarihi hatıları, hatıraları Soluklamak istiyorlar ancak e, Yine Oradaki kuyuların mecciden üzerine Yazılar yazıp dilekte bulunmaya çalışan Maalesef cehil sahibi cahiller de Oluyor ve işte onlar bizi Korkutuyor Elbette ki e, bunda büyük hayırlar da meydana gelebilir. Şayet bu ağaç kesilmemiş ve o yerde unutulmamış olsaydı belki de üzerine kubbe, türbe yapılırdı. Ne bileyim ağacın üzerine dilekler, ko, dilek ağaçları. Mesela herkesin Akumre'de uğradığı yerler ve Herkes Hudebi'ye gidemeye biliyor belki ama mesela Arafat'a gittiğinizde, Arafat'taki Cebeli Rahme dağının üzerine baştan yukarıya kadar Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Asyalısı, Afrikalısı, yazan yazana üzerine. Herkes isim yazmış. Subhanallah. Ya da bir Efendime söyleyeyim, Merve Tepesi'nin oradaki kayalıkları, hele Nur hiç sormayınız. Yani bu batıl anlayış, cahileyi bilmemenin ortaya koymuş olduğu bir uygulama. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselam, üç mescit hariç mescitlerde ibaret etmek için yola çıkılmaz. Mescidi Nebevi, Mescidi Haram ve Mescidi aksa ümmetini bazı konularda uyarmış. Tabi bununla beraber işin sünnet kavramını doğru algılandıktan sonra Kuba Mescidi'ne mesela her cumartesi yaptığı ziyaretler gibi ziyaretlerde yine tarihi hatıraları adetmek adet için kıble Mescidi gibi yapılan yerlere yapılan ziyaretlerinde o hatırayı soluklamak ve vahyi daha iyi sinirebilmek için tercih edilmesi de takdire şayın. Kur'an'da değinildiğine göre yeryüzünde Allah'a şirk koşan toplumlardan birisi de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın toplumuydu. Nuh Aleyhisselam'ın toplumu Sanem'e tapınmayı yasalaştıran ya da bu bid'ati ilk defa kurumlaştıran toplum olmaları açısından önemli bir örnekliğe sahip. Toplum olmaları açısından önemli bir yere sahip ve Nuh toplumunun putçuluğun şerik yönünden en çarpıcı yanı putlaştırılmış insanların hayatlarında gerçek anlamda bir firavun ve Nemrut gibi ilahlık iddiasında bulunmuş insanlar olmamalarıydı. Kur'an-ı Kerim'de mesela Nuh Suresi 23. ayette isim olarak anılan bu putlar mesela Ved, Suva, Yeğuz, Yeğuk ve Nasır salih adamların Nuh Aleyhisselam toplumu tarafından müfrit ve teveccüh kazanmış gizli bir güç aramaları nedeniyle Beşerüstü varlıklar olarak telakki edilmelerinden kanaklanıyordu. Yani bu salih insanlar, belirli bir tarihi safhadan sonra, puta dönüştürülerek müşrik bir toplumun oluşumunu sağlamış oluyordu. Bunun adına ister sanem, isterse efsane olsun, değil mi ki Allah'tan başkasına tapınmak demektir? Öyleyse Allah'tan başkasına tapınılan ve Allah derecesinde bir statüye tabi kılınan her şey batıldır. Çünkü bunlar zarar ve fayda vermeye gücüne sahip olmayanlardır. Allah subhanahu ve teala bizden müvahhit mümin olmayı, dini, imanı yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmeyi Kur'an'da defaatle istemektedir. Selam olsun Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Suhuf'ları, 6236 ayetlik Kur'an'ın nuru ve ışığıyla, Cem olmuş harfleriyle idrak edenlere, Hz. Adem aleyhisselam ile başlayıp, Muhammed aleyhisselam ile kemal ve olgunluğa eren, gane İslam'ı hayatının merkezine taşıyabilenlere, dini yalnız Allah'a halis kılabilenlere, Muhammed aleyhisselamın sırat-ı olan yoluna tabi olabilenlere, sırat-ıllezine ena'amte aleyhimce, kendilerine nimet verilmiş peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolunu hiçbir çıkar gözetmeksizin takip edebilenlere, selam olsun iki gününü biri geçirmeme adına gayretkar olanlara, selam olsun yesriplerini medine. Konstantiniyelerine İstanbul, İspanyalarına Endülüs, İlyalarını Kudüs kılmaya gayret edenlere, ben tek başıma ne yapabilirim ki demeden, Allah deyip, Allah'a güvenip, gücü kuvveti imkanı ise usulünü, erkanını, usturubunu, vakarlı imanı duruşunu bozmadan, hayatın ortasında, karanlığın dibinde, her yeri aydınlatan bir güneş, geceye ışık saçan bir Ay, karanlık haneleri aydınlatan bir mum gibi ışık olabilenlere Selam olsun Nefs Mekkesinden Günün Medinesine Ahir zaman sahabesi olabilme arzusu içerisinde Hicret edebilenlere Allah'a emanet olunuz Bu haftaki Radyo Sohbet programımızı bitirdik www.adlansansoy.com Web sitemden Facebook, Instagram Twitter adlan sensör hesaplarından, YouTube'daki adlan sensör resmi kanalından vs. çalışmalarından ulaşabilirsiniz. Allah rahmet ve esenliyle sizlerle ve bizlerle olsun. İlahi kelimetullah davasını yüklenen her bir ferde merhamet ve lütufta bulunsun. Dün geçti, yarına vakit var mı? Zamanınıza güvenmeyin, ölen hep ihtiyar mı? Zaman, su akıp geçiyor Radyo sohbetlerimizde 17. yıla varı gelmişiz Dün ilk defa gideceğimizin hesabını yaptığımız Kutlu Mekke Medine yolculuğunun 47. yıla ermişiz Subhanallah Allah'ım ayaklarımızı ayırmasın Gönüllerimizi saptırmasın Dillerimizle gönlümüzün fiiliyatını bir kılsın Muhammed Aleyhisselam'ın ve Raşid halifelerinin Ve kutlu izinden gidenlerin yolunca bizleri onurlandırsın Enelikten kurtarsın, egoizmin, kibrin, küfrün, nifakın her türlü hastalığından bizleri arındırsın. Allah sizinle olsun.